aleyhissalatü vesselam onları nasıl medeh yapıyor, övüyor, sena ediyor, bunlardan bahsedeceğim. Kardeşlerim, <gülüyor> Allah subhanehu ve teala hak ehlini, onların kalplerini, nefislerini cilalamak, parlatmak, yani batıldan temizlemek için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 İşte ilk devir Müslümanlar, ilk İslam'a girenler, İslam'ını ortaya böyle koyanlar, ben Müslümanım diye çıkıp haykıran kimseler, müçtüklerin ezaları, sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldılar. Olmadık işkenceler yaptılar onlara. Allah Azze ve Celle, işte bu sadette, Ankabut Suresinin ilk ayetlerini gönderiyor. O ilk dönem mü'minler, sıkıntı içerisindeyken bakın ne diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, min. nas? ey yutrakû, ey yegûlû âmennâ ve la yuftenûn. İnsanlar, imtihan olun denenmeden, sınanmadan, iman ettik demekle bırakılacaklarını zannettiler.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 ancak kendi nefsi için cihad etmiş, kendi nefsi için mücadele etmiş olur. İnne Allaha la yunan anil alemin. Allah alemlerden müstağnidir. Yani onların yaptıklarına, insanların yaptıklarına ihtiyaç hissetmez. Çok zengindir Allah azze ve celle. Vellezina amenu ve amilus salihat. İman edip salih ameller işleyenler ve ukefrun annus seyyiatihim ve la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 Bu surenin, bu suredeki yani Ankebu suredeki ayetlerin bir benzeri Bera Tövbe suresinde geliyor. em حَسِبَتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ جَاهَدُ Sizler, Allah sizden cihad edenleri ayırt edinceye kadar, bilinceye kadar bırakılacağınızı mı zannettiniz? وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَل۪يجَهُ Ve Allah'ın dışında Resulünden başka ve müminlerden başka sırdaş edinen kimseleri, dost edinen kimseleri, sırdaş edinen kimseleri ayırt edinceye kadar bırakılacağınızı mı zannettiniz? Yani Tayyip tertemiz, güzel olan, hak olan, habid, pis olandan ayırt edilecek. Bu Allahu Teala'nın imtihanı. Vallahu habirun bima taamalon. Allah yapmış olduğu şeylerden çok haberdardır. Hepsinden haberi var. Yine Ali İmran Suresi'nde Em hasebetun en tedhulul cenneh? Ve lemma ya'lemu'llahu'llezine cahidu minkum ve ya'lem'es sabirin. Allah cihat edenlerle sabreden kimseleri ayır dedinceye kadar cennete gire gireceğinizi mi zannettiniz. Yine bak Karaa Suresi'nde çok etkileyici bir ayet-i kerime. Em hasibetu men tedhulul cennete welma yetukum meselullezina halu min qablikum sizden önce geçen kimselerin başına gelenler onların bir misli çektiği eza'na sizin başınıza gelmeden cennete girebereceğinizi mi zannettiniz? Subhanallah. Nesetumul ba'sa ve'd-dara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 sahih bir senetle rivayet ettiği hadiste Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan diyor ki İslam'ını ilk defa ortaya koyan kimseler bir, Resulullah aleyhissalatu vesselam, yani müşrikleri açıklayanlar Ebu Bekir Amr şey, Ammar Annesi Sümeyye Süheyb, Bilal ve Miktad El Miktad adındaki sahabeler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 nin mevlası yani kölesi Bunlar e, Yemen'den çıkıyorlar ka bir kardeşini arama hususunda var Mekke'ye geliyor bu Yasir. Mekke'de e, Ebu Huzeyfe Tübnül Mukyira efendisi bununla anlaşıyorlar e, onun kölesi oluyor. Nihayetinde.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 Hakimin Cabir'den rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu Ammar ailesiyle birlikte eza, cefa görürken, sıkıntı, işkenceye tabi tutulurken onların yanına geliyor. Bakın Bir tarafta müşrikler, cabbalar, zorbalar iman edenlere azap ediyor. Aleyhisselatü Vesselam onların yanına geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ebeşirû Ale ammârin ev Ale yâsirin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 Allah'ın dini varsa, şerefli, izzetli, Allah'ın dini yükselen, yüklenen insanlar var. allah Teala onlara sebat versin. Allah Azze ve Celle, bizleri onların zümrületine ilhak eylesin. Bizleri de öyle sebatkar, samimi, sadakat ehli kimselerden eylesin. Vallahi sizleri biliyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Hep beraber şahit oluyoruz.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 Ammar'a diyor ki, Ammar geldiği zaman aleyhissalatü vesselam, hani onu diyor dedik ya, işkence görenlerden birisi Ammar. Ammar Ali vesselamın yanına gelmek için izin istediğinde Ammar'a izin verin diyor. Ve ona bir bittayyib, mutayyib, ey hoş, güzel kimse ve güzel olmuş kimse, tayyib olmuş kimse merhaba diyor. Ona özel bir ilgi gösteriyor.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 bir takım sözler söylüyor. Ve ağlayarak aleyhissalâtu Vesselam'a geliyor. Diyor ki aleyhissalâtu Vesselam, nedir senin sıkıntın? Ey amma nedir? Sakladığın şey nedir? deyince, Diyor ki, şerdir ey Allah'ın Resûlü. Şöyle şeyle oldu. Ben senin hakkında konuştum. Dinin hakkında konuştum diyor.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 Annesinin de fercine, karnına Ebu Cehil, Allah ona lanet etsin. Ebu Cehil, karnına muzraha saplıyor ve o şekilde gözünün, gözünün önünde öldürüyorlar. Ve İslam'da ilk şehit düşüyor. allah Sümeyye. Soruyorlar, ne koyalım çocuğumuzun ismini diye. Sümeyye koy.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 Böyle sımsıcak demirlerle ona işkence ediyorlar vücuduna. O adam o e, Ümmü Emâren kardeşi bu Habbab'ın saçlarını yoluyor. Boynunu büküyor böyle. Öyle bir şiddetle büküyor ki, Subhanallah. eziyetin bin bir türlüsü yani.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 Sadece Allah'tan korktuğu halde yolculuk edecek bir kimse, sadece Allah'tan korktuğu halde yolculuk edecektir. Yani kimse ona ileşemeyecektir diyor. Bu hale gelecek İslam demek istiyor. Müslümanlar bu kadar güven ortamı içerisinde olacaklar. Ama sabretmeyi tavsiye ediyor. Subhanallah. Lakin diyor siz, وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Acele ediyorsunuz. Evet Allah'ın yardımı yakın ama kulun acelesiyle değil. Allah'ın dilediği bir zamanda bir gün bu <gülüyor> Habbab Ömer radıyallahu anh'ın yanına geliyor Ömer radıyallahu anh'a diyor ki yaklaş bu meclis yani bu oturduğumuz meclis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 Sımsıkı bir bağlılık ve güven Duymaya yönlendiriyor An yani Allah Azze ve Celle'ye bir itimat Ama gece namazı kılar. Ya bakın bir taraftan işkence görüyor Sıkıntı görüyor Azap ediliyor Yorgun, bitkin, belki de uzunları çalışmıyor ama Gece namaz isteniyor Geceleyin kıyam isteniyor bunların İlk dönem Müslümanları Biraz sonra söyleyeceğim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 Allah'a sımsıkı bağlanmaları Müzzemmil suresinin ayetleriyle iyice pekişiyor. Ya eyyühe el müzzemmil, kumilleyle illa kalila, ey örtüsüne bürünen, gecenin az bir kısmı müstesna geceleri kalk. <gülüyor> yani namaz için kalk. Nusvehu en gusminhu kalila, yarısında Yahut birazcık azalt. evzi aleyhi biraz yahut biraz fazlalaştır. Warat tilinül Kur'ane tertil ile ve Kur'anı tane tane, sakin sakin oku. İnne senül, inna senül kıy aleike Muhakkak ki biz sana ağır bir söz indireceğiz. Yani vahyin gereğini yapacaksın sen. Bu çok ağır bir sorumluluktu.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 Kalkma namaz kıl diyor Sübhan'a. Ve Rabbinin ismini tesbih et. An ve tam bir yönelişle yönel. Rabbul meshriq ve'l magribi, la ilaha illahu. O doğunun ve batının Rabbi. Ondan başka ilah yoktur. Fe tekhuzhu vekila. Onu vekiledim. Yani ona güven. Vesbir ala ma yekuluna cemila. Ve söyledikleri şeylere sabret.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 Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'tan Anha'dan diyor ki Allah azze ve celle bu Müzzemmil suresinin ilk ayetleriyle gece ibadetini o dönemki müminlere pas kıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabı bir sene boyunca 12 ay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 İbn Cerir'in rivayet ettiği bir nakilde nakle Ebu Abdurrahman'dan naklinde diyor ki bu müzdemmil suresi indiği zaman bir sene boyunca diyor namaz kıldılar. Ayakları ve bacakları hastalandı diyor ashabın Allahu ekber. Sonra fakrau ma teyassara min veya fakrahu ma min el-Kur'an.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 gitmiş gözlerini, kör olmuş gözlerini geri veriyor. Subhanallah. Şimdi mükafata bak. Daha dünyada alıyor mükafatını. La ilahe illallah. Allah'a azze ve celle teslimiyete bak. Yine bir hadiste hakimin rivayet ettiği Hasan bir senetle rivayet ettiği hadiste Ebu Bekir'in babası Ebu Kufa, Kuhafe. Mekke'nin fethinde Müslüman oluyor bu.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 Allah Azze ve Celle'nin vechini, yüzünü istediğim için bunu yapıyorum. Ondan sonra da bakın, Ebubekir Bekir radıyallahu anh ilgili şu ayetler geliyor. Leyl suresi. Fe emmâ men ve tegâ Kim verir, malını verir, harcarsa ve sakınırsa, takvalı olursa, ve sadegâ bil hüçnâ ve güzel olanı da tasdik ederse, yani İslam'ı fen Fesen yusiruhu lil yusra ona kolay olanı hayır amelleri kolaylaştıracağız diyor. Ve memmen baḫela kim cimrilik yapar ve müstane olur uzak durursa ve ke debel güzel olanı da yalanlarsa fesen yusiruhu lil usra zor olanı ona kolaylaştıracağız. Ve ma yuğni anhu maluhu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 Hepsi bir maslahat sebebiliyor. Yoksa onlara acımadığı için değil. Sabredin karşılığında cennet vardı Ve onların kanları, onların şehitlikleriyle İslam sağlam binalar üzerine gidiyor. Evet kardeşlerim. İlk dönemde aleyhissalatü vesselam ben diyor akla ömrü olundun, savaşmayacaksın diyor. Sonra Medine'ye geldikleri zaman